Allahümme salli ve sellim ve barik ala ve rasulüke muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd bugün 26 Mayıs 2010 Çarşamba Kitab-ı Tevhid Şerhi derslerimizin kaçıncı? 5. dersi tevfik. Allah Subhanehu Teala'dan Evet arkadaşlar hiç geçen haftaki pardon en son ders edeceğim geçen hafta olmamıştı en sonki dersi hiç tekrar etmeyelim. Çünkü bugün biraz ders uzayabilir, yetiştirelim inşallah. Şimdi mukaddime sadidinde devam ediyoruz. Tabi hala kitaba girmiş değiliz. Bugünkü konumuz arkadaşlar, Mukaddime'mizden biri de küfür ile şirk arasındaki fark. Veya daha doğru bir tabirle şirk ile küfür arasında fark var mıdır? Ehli sünnetin bu konudaki görüşü nedir? Varsa nedir? Aklında bir şey olanlar var mı? Şirk ile küfür arasında ne fark var? Evet. Şirk yaratıcıya ibadet ederken ortak koşmak, küfür ise tamamen e, reddetmek ya da... E, yani mesela şirk koşan birisi küfür etmemiş midir? Etmiştir. O zaman ince bir şey bir var bir değil mi? Var. Ha, tamam. küfür eden şirk koşmuş... İşte bir görüşe göre e, fark vardır.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 Şimdi e, bazı alimler küfür ile şirk arasında herhangi bir farkın bulunmadığını söylemişlerdir. Mesela bunlardan birisi İmam Şafir. Rahimallah. Bunu mesela İbni Hazım Fisal'da zikreder. İbni Hazım bunu Fisal'da zikreder. Ne der? Küfür ile şirk arasında fark yoktur. İbni Hazım da bu görüşü kendisi de ne yapar? Destekler. İbni Hazım'ın kendisi de bu konuyu, bu görüşü destekler. Ve başkalarından da var tabii bu el sünnet alimlerimizden çok uzatmayacağız görüşleri. Mesela muasır alimlerimizden mesela Allame Rahime Allah Şeyh Elbani, Rahime Allah, Şeyh Elbani de küfür şirk ile küfür arasında fark olmadığını söyler. Şeyh Mukbil mesela Rahime Allah, onun da buna meyli vardır vesaire. Bunlar şirk ile küfür arasında herhangi bir farkın olmadığını söylerler. Şirk küfürdür küfür şirktir. Hiçbir fark yoktur bunlar.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 Yani şirk ile küfür arasındaki fark mevcut. Bugünkü tek dersimiz bu. Bundan başka bir dersimiz yok. Yani küfürle şirk arasında fark var mıdır yok mudur. bunu işleyeceğiz. Bundan başka bir dersimiz yok bugün. Ne dedik? Allahu alem racı olan görüş. Bu ikinci görüş. Yani şirk ile küfür arasında fark var. Şimdi bu fark fark yoktur diyenler. Mesela işte kimler dedik bunlar? Yani işte İmam Şafii olsun, e, İbn Hazımın kendisi olsun, Şekelbani olsun, Şeyh Mukbil olsun. Bunların kendilerine göre ne?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 bağışlamaz. Şirkin altında olan her şeyi dilediğine başlar. Küfür ise şirkin altında değildir. Bilakis nedir? Şirkten daha kötü bir şeydir. Çünkü neden? Zaten her küfür şirktir. Anlatabiliyor muyum? Şey, her küfür, her şirk küfürdür. Yani küfür şirkten nedir arkadaşlar? Daha geneldir. Yani daha azimdir. Çünkü nice şirk olan şeyler vardır. Nice küfür olan şeyler vardır. Bu şirk değildir. Yani o kadar genel. Küfürün içinde küfür şubeleri çok daha ne? fazladır, geneldir, geniştir. O yüzden diyoruz ki burada ayette geçen dun hazalike yani onun dışında yi biz nasıl anlayacağız? Onun altında. Küfür ise şirkin altında değildir. O yüzden zaten mesela namazı terki küfür değil diyen e üstünde tarihlerimiz var. Bu da ihtilaflı bir görüş. Yani herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz. Burada hiçbir sorun yok yani delilleriniz olduktan sonra. Bu bu ayeti delil getiriyor. Diyorlar ki Allah şirkin dışında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 Olarak. Öne sürücü delillerden biri. Onlara o iki adamın misalini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, iki bağın etrafını vurma ağaçları ile donatmış, aralarında ekiller, ekinler bitirmiştik. Bu iki bağ mahsullerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bunların arasında bir ırmak akıtmıştı. Onun ayrıca bir geliri de vardı.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 Sonra kısa devam etti. O adam, adam en son ne dedi? Ya leyteni lem uşrik bi rabbi ahada. Ne olurdu ben keşke Rabbime şirk koşmasaydım. O adam şirk koştu. Ee, küfür, küfür mü ediyorsun dedi. İkrar etti. Allah da bunu belirtti Kur'an'da. Son o adam da ne dedi? O arkadaşının söylediğini ikrar etti. Ama ikrar ederken keşke Rabbime küfür etmeseydim mi dedi? Hayır ne dedi? Keşke Rabbime şirk koşmasaydım. Diyorlar ki işte diyorlar ki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 bu işgale cevap vermeden önce, şimdi bu işgale direkt cevap verdiğimiz zaman anlaşılmaz bu mevzu. Çünkü bu güçlü bir istidlal ve çünkü sadece sizler bu değil. Yani birçok buna benzer istidlal var. Aslında hepsinin cevabı birbirine yakındır. Ancak bu istidlali bu mukaddimeyi yakalamak için, şey bu istidlali yakalamak için bir ön bir bilgi vereceğiz. Ön bir mukaddime vereceğiz. Yani lugatın fıkına dair bazı önemli bilgiler vereceğiz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 Şimdi ben çeşitli farklı farklı cümle yapıları vereceğim ki mantığı yakalayalım diye. Hususun özelin ne? Umuma atfı. Mesela arkadaşlar. Şimdi Allah ve Teala ayette buyuruyor ki: "Memkena aduven", Bakara 98. "Memkena aduven lillahi ve meleikatihi ve rusulihi ve Cibriile ve mekele fe inna Allaha aduven lil kafir." Her kim Allah'a meleklerine, resullerine, Cibriile ve Mikale, Ne yaparsa arkadaşlar, bunlara düşman ise Feinnallaha aduvun bir kafirin. Kimlere düşman kim sayacak? Evet. Bir Allah'a Allah Allah Allah Allah ve ne, ve, evet, evet. ve Başka. Cibril. Cibril. Ve Cibri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 Allah böyle de diyor bana, o zaman demek ki Allah'tan gayesinden yardım istemez. Sonra Ammar, Ammar Abi bana dönüyor diyor ki, e sen de tasavvufçusun, sen, sen de deli getir o zaman. Ben diyorum ki, ben de aynı ayeti deli getiriyorum. Ya Rabbi yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dilerim. Ya nasıl olur? Ediyorum ki, bak demek ki Allah'tan gayesinden yardım istemek ibadet değilmiş. Çünkü Allah, Ya Rabbi yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. Bak, şey ne yaptı? Yardımla, dua ile ibadeti ayrı demek, dua ibadet değil.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 Biz şimdi dedik ki o mevzuyu silin aklınızdan. Yeni bir şey öğreniyoruz biz. Sonra o mevzu üzerine uygulayacağız. Onların getirdiği ayetlerin üzerine. Tamam mı? Burayı anladık. Neydi o zaman ilk kaydemiz? Neydi ismi Atful has alel am. Yani özelin genele atfı. Buna örnek verin. Mesela şimdi başka bir kalıp arkadaşlar. Bu sefer tam tersi. Atful has alel am. Umumun hususu atfı bu sefer. Umumun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 Ne diyor ayet? De ki benim namazım başka ve ibadetim hayatım. ve hayatım ve ölümüm. Değil mi? Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi arkadaşlar burada namaz denen mi? Yani bir e, ibadetin bütün ibadetleri içeren bir şey mi namaz? Yoksa ibadetten bir parça mı? İbadetten, i̇badetten bir parça. Yani bu nedir? Özel. Özel.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 Az kastedilmiştir falan. Öyle kaydeler de var. Şimdi Hı. oraya girmiyoruz. Ama burada nusuki kelime anlamı nedir? Nusuki nusuki ibadeti demektir. Bu kadar. Ha. Dersin ki, hâzır nasikun. Bu adam nasiktir. Ey abidun. Bu adam abittir. Aynı bu mevzunun bizzat nusuk kelimesi yaklaşık 20-25 dakika 3 esas şerinde sadece bunu anlattık biz. Nusuk kelimesi, Muhammed bin Abdullah o kelimeyi anlatıyordu. Bu ayeti, o ayeti 25 dakika sadece nusukla ibadet arasında bunu anlattık. Mesela der ki Arap, "Ha bu adam nasikun der. Nasiktir. Nusuptan geliyor. Yani ey abidun demektir. Yani ibadet ehlidir. Hani dersin ya bu çok abet bir insan. Dersin ya Türkçeye de çevirsin. Araplar der ki bu çok nasik bir insan. Yani çok abid bir insan. Bu biraz uzun yani. Orayı çok o yüzden dedi ki tafsilatlı işlemeyeceğiz. Kalıpların hepsini alsak günlerce işlememiz lazım. Bir, birkaç tane kalıp alıp iktisar geçiyoruz, tamam mı? Evet. At fulam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 Başka bir kalıp. Bu kalıbı özellikle e, aklınıza tutun. Çünkü bizim konumuzda biraz daha bağlantısı güçlü olacak. Eflâkul cüz'i i kul. Cüz'ün külle atı. Yani cüz'ün zikredilip küllün kastedilmesi. Düşün ki, Düşünün ki arkadaşlar külli bir değer var. Ve bu külli değeri cüzler oluşturuyor. Veya bu külli değerin bir sürü altında neyi var? Cüzler var. Sen cüz'ü zikredip ne kastediyorsun? O külli kastediyorsun. Tamam. Bu çok... Maruftur yani. Juz'u'l-ikedeb ne kastediyorsun? Küllü kastediyorsun. Yani mesela e, Tamam o bir aklımda bir örnek var oraya biraz sonra gelelim. Mesela e, Allah Subhanahu ve Teala'nın Bakara suresinde şu ayeti: "Kad nara teqallube vechike fis Biz Senin yüzünü semaya doğru çevirmeni görüyoruz, tamam? fevalliyenneke kıbleten terdaha onun için and olsun ki biz senin hoşnut olacağın kıbleye ne yapacağız arkadaşlar döndüreceğiz biliyorsun nebi sallallahu bir kere bir çevirip kafasını hani yahudilerden dolayı sıkılmıştı hani onlar övünüyordu bizim tarafa dönüyorlar vahiy bekliyor Allah bunu kısa ederken sonra nebi ayetin sonunda fevalliyec veceheke şatr'al haram artık yüzünü mescid harama çevir. yüzünü mü çevireceğiz biz kıblede zatımızı mı zatımızı ne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 Biz onlara diyoruz ki vecih kelimesi, yüz kelimesi kullanılıp zat kastedilir Kur'an'da. Delil. Allah diyor ki Yüzünü mescidi harama çevir. Bu adama soracağız. Biz yüzümüzü mü mescidi harama çevireceğiz? Yoksa zatımızı mı? He? Zatımızı çevireceğiz. Peki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 dahilsin. Hı hı. Yani Allah sizin ellerinizle yaptı ya ben eline bakmadım. İşte kadına gözünle baktım. Dil. Ellerden kastın ne? Senin zat. O da diyor ki işte Allah iki elimle yarattım. Yani zatınla yarattım diyor adam. Bak ben de böyle tevil ederim. Cevap ne? Sen eli ispat ediyor musun önce? Hı. El eti is, eli ispat et. Zaten el zat zatî sıfattır diyoruz biz zaten. Tamam? Bunların hepsini yakaladık arkadaşlar. yani burada Allah Sübhan ve Teala eli zikretmiştir. Zatı kastetmiştir ama elin ispatıyla beraber. Yüzü zikretmiştir senin kıble mevzusunda zatın ispatıyla beraber, zatın ile beraber. Aynı şekilde kullu şey'in halikun illa vecehu her şey helak olacaktır. Onun yüzü hariç yani zatın, zatı hariç yüzün ispatıyla ne arkadaşlar? Beraber. Tamam. Tabii bu aslında isim sıfat dersi. Bu kullu şey'in halikun illa vecehu sadece bu ayetle alakalı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 Sen bir nasta imanla İslam bir arada zikredildiğini görürsen ne anlayacaksın? İman ayrı bir şeye delalet eder, İslam da ayrı, ayrı, şey. ayrı bir şeye delalet eder. Ayrı ayrı zikredildiklerini de gördüğünde İslam imanı içerir, iman İslam içerir. Mesela tek tek bir nasta zikredildiğine bakalım. Mesela bir nasta zikredildiği zaman ne ifade eder dedik? Ayrı ayrı şeyler. Mesela Cibir hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den iman, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imandan sordu.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 O yüzden bunların mantığını yakalamak çok önemli. O yüzden farklı farklı kalıplar veriyoruz ki mevzunun mantığı otursun. Tamam. <gülüyor> Burayı da anladı. Mesela şimdi Bakara suresi 133'e baktığımızda Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Em kuntum şuhada. Siz şahitler emidiniz. Ney? İzhadara Yakub el mavd. Yakuba ölüm geldiğinde.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 Yakub'un amcası değil mi İsmail? Evet. Nasıl baban diyor? Senin babaların İbrahim tamam. İbrahim dedesi dede baba hükmünde onu anladık. Başka senin baban olan başka kime? Ee, e, İshak'a. İshak'ı da anladık. Orijinal babası zaten. Başka? İsmail. İsmail, İsmail amcası. E şimdi mesela yakalı. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar. İbrahim, İsmail, İshak anladık. Ancak şimdi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 Kavmetin ezana yakınlığından dolayı, arasında güçlü bir benzerlik, güçlü bir bağdan dolayı Arap ne yapmıştır? Kavmet'e de ezan ismi vermiştir. Demiştir ki Nebis e diyor, iki ezan arasında namaz vardır. Yani ezan ile kavmet arasında. Ama kavmete dikkat edin ezan lafzını veriyor. Bu taglip babı çok böyle benzediği zaman, hani biz Türkçe'de ne deriz baba, baba kimdir amcanın? şey amca kimdir babanın Anlıyoruz. yarısı deriz. Şimdi bu şeyde de var. Nebi Asem diyor ki: "Eme şaarta enne amma'r Diyor ki: "Ya Ömer, sen kişinin amcasının amcasının babasının naziri olduğunu bilmiyor musun?" diyor. Yani ben Bukar'daki e, şey Müslim'deki hadiste. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar güçlü bir bağ vardır ki, bir benzerlik vardır ki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 Vermişlerdir arkadaşlar. Bu çok nedir? Çok mağrub bir şeydir. Mesela Nebi Sassan diyor ki el hacc Arafa. -Hac nedir? Uh -huh. e, haç nedir? Arafattır. Hac Arafat mı? Dünya kadar şey var. Mina var, Müzdelife var. Değil mi? Taş atma var. Uh -huh. Cemleti Tavaf var vesaire. Say var bilmem ne. Saçını kesmek var. Kurban kesmek var vesaire vesaire vesaire. Nebi Sassan ne diyor? el hacc Arafa. Anlatabiliyor Haç Arafattır. Yani en önemli rükunlerindendir. Dua ibadettir diyor şimdi Aleyhisselatü Vesselam. Halbuki bir sürü şeyleri var. Anlatabiliyor yani ha Bunları şimdi yakaladık mı bütün bu mantıkları arkadaşlar? Şimdi bütün bunları anladıktan sonra genel kalıpları. şimdi çok uzun aslında. Yani mevzunun e, tahmin edilmeyecek kadar uzun boyutları var. Yani bunlar e, uzun dirasetler ister ve ala kulli hal. Biz böyle en önemlileri, en çok kullanılanları genel mantıkta verdik biz.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 Dedi ki o nefsine zulmedeğe de bahane girdi ve dedi ki bunun diyen yok olmayacağını sanıyorum. Şimdi ebediyet sıfatı verdi. Bu ne? Allah'a veren sıfat. Şirk koştu? Evet, şirk. Devam ediyoruz. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Al sana küfür. Yakaldınız mı mantığı? Şimdi diyelim ki kıyametin kopmayacağını sanmıyorum. Bu zaten bütün işgali çözdük. Çek, geç, götür onu. Şüphe de olabilir. Önemli. Değil. Evet. Şimdi burada şirk koştu mu adam? Evet. Şirk koştu değil mi? Şirk koştu.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 İkinci görüşüm denilir. He. Tercih ettiğimiz görüş. İkinci görüş. Birincisi, asıl olan lügatta arkadaşlar iki lafın arasında fark olmaması var. Şimdi iki tane ayrı ayrı lafı zikrediliyorsa aslen lügatta asıl olan budur. Yani şimdi arkadaşlar, tahta ile ben ee, bardak dediğimde yani. Aslen bunlar ayrı ayrı şeylerdir değil mi? Veya işte kitap ile domates dediğimde ayrı ayrı şeylerdir bunlar. Değil mi? Bu dilde marum.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 Çünkü cüz'ün külle küllün cüz'e atıkları vardır. Atabiliyor muyum? Şu da oraya getirebilir miyiz? İki lafız beraber zikredilirse ayrı manaya delalet eder. Ayrı manalar. Yok, biz şimdi öyle demiyoruz. Beraber zikredilirse demiyoruz bak. Şurayı yakalayalım. Buradakine Aslen iki kelime arasında fark vardır. Aynı nasta geçmiş geçmemiş bu önemli değil. Aynen. Yani domatesle sandalye mesela ayrı ayrı şeylerdir. Aynen. Hani aynı nasta gelmesi olarak bakma olaya. Aynen. Aslen herhangi bir dilde Aslında bir kelime olur. var. Sözlükten 500. sayfayı açtım, bir kelime gördüm. Sonra 700. sayfayı açtım, bir kelime gördüm. Aslen bunların ayrı ayrı olması evet. asıldır. Çünkü Arap aslen ne lafızları bir manaya delalet etsin diye koyarlar. Tamam? Burayı anladık arkadaşlar. Birincisi bu. Bu maruf bir kaydedir. Mesela İbn Kudame Ravdatun Nazır'da bunu zikreder. İbn Kudame bu kaydeyi Ravdatun Nazır'da zikreder. Tamam? Eee iki kelime arasında aslen fark bulunması Şimdi başka arkadaşlar aralarında mesela atfın bulunması delildir mesela arkadaşlar. E yine Suresi 1. ayet. Ehli kitap ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık hüccet geldiğine deyin, küfürlerinden ayrı yani e, gelin e, kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye deyin, küfürlerinden ayrılacak değillerdir diyor. Dikkat edin. Şimdi burada diyor ki lem yekunillezine keferu min ehlil kitab vel müşrik Kitap müşrikler ve küfredenler. Ayırdı mı? Ayırdı. Ayırdı. Biz ne arkadaşlar? Aslen iki kelime arasında vav girerse ve demin örnek verdik ki aslen ne ifade eder? Ayrılık. Ayrılık ifade eder. Mesela ben desem ki susam ve bisküvi bu ayrı şeyler midir? Ayrı evet. susam var burada bir yanında bisküvi var. Desem ki susamlı bisküvi birdir yani iç içe karışmış bir şey ifade ediyor değil mi?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 arev girdiği zaman. Burada da lam yekunillezine keferu min ehli'l-kitab ve'l-müşrikîn. Keferu ve müşrikîn ayrılıyor burada. Tamam? Vav aslen ne e, ifade eder? Ayrılır. O yüzden kural nedir? El aslu fil atfi el muğayere. Atıfta asıl olan muğayereliktir, ayrılıktır. Atıfta asıl olan muğayereliktir. E, ayrılıktır. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. eee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 Şirkten ne diyor? O melekleri Rabler edinmenizi de emretme. Sonra ne diyor? Müslüman olduktan sonra size hiç küfrü emeder mi hiç? Ne dedi? Şirki zikretti. Ne, e, şirki belirtti. Neyle ifade etti onu? Şür. Küfürle. O zaman burada ne var? Itlâku şirk alal küfür. <gülüyor> Şirkin küfür hakkında kullanılması. Veya küfrün şirk hakkında kullanılması. E, onlarca buna örnek var. Yani bu türlü